İyi akşamlar. Müzik 2'ye ayrılır. Ben Güray Özkay. Ben Margaret Teacher. Merhaba Margaret. Bir kere daha 94.9 Açık Radyo'da sizlere sadece iyi müzik çalmak üzere karşınızdayız. Çok da mutlu bir karşınızda olma durumu bu. Çünkü tatil sebebiyle iki haftadır programımızı banttan yayınlıyorduk. Uzun gelen bir ayr ayrılığın arkasından tekrar canlı olarak stüdyodayız. Geçen hafta bizim programı canlı olarak dinledim. Yani Senin doğru. canlı olman programı canlı yapmıyor tabii. Hayır program çok canlı bir program. Hakikaten çok güzel. Yüksek tempoda değil. Fakat çok ilginç. Ee, kendi programı kendim dinledim. Bir tür zaman yolculuğu oldu. <gülüyor> Bu zaman yolculuğu kavramı kafanda çok değişik yerlere oturmuştur. Daha doğrusu herhangi bir yere <gülüyor> oturmamış durumda. Öyle de denebilir. Bugünkü konumuzu öğrenmek ister misin? Boş zaman. Nereden bildin? Burada yazmışsın evet. şimdi gördüm Ondan olabilir ve Bugün boş zamandan bahsedeceğiz Boş zamanlarda yapılabilecek Aktivite tavsiyeleri Vereceğiz dinleyicilerimize ve boş zamanla ilgili 10 tane şarkı çalacağız Boş zaman benim bildiğim Bir beyaz eşya firmasına Ayırdığımız zamanlar <gülüyor> Çok kötü Buzdolabı Gerçek, almak istiyoruz mesela Bugün Seçtiğin şarkılarda da bir ortak Özellik dikkatimi çekti Biraz kısalar Evet, e, yeni bir yaklaşım. Hı hı. Daha enerjik olsun, çok parçası alalım. Peki, ilk parçamızda başlayalım o zaman. E, çok uzun yıllar önce Orson Welles'in çok boş vakti varken, bir gün dur herkesle bir eğleneyim deyip e, yayınladığı bir radyo piyesi var. HG versin. HG. Dünyalar Savaşı abla eserinin. <gülüyor> Radyodan okumaya başlıyorlar evet. millette. Ama'nın dünya uzaylılar tarafından istila edildi diye ortalığa dökülüyor. İşte çok ünlü radyo hikayesi. Ee, ne alakası var diyecek dinleyicilerimiz. Alakası şu. 1981'de Jeff Wayne kalkmış Musical Version of the World Wars isimli bir albüm evet. çıkartmış. Şimdi... Dünya savaşının müzikal versiyonu. Ee, çoğu dinleyicimiz ee, bilen e, araştıran dinleyicilerimizi bunun içine katmıyorum ama bu müziği e, 32. günün müziği olarak hatırlayacaklardır. <gülüyor> neden bahsettiğimiz anlaşılsın diye söylüyorum. Ee, şeyde... Neden bahsettiğimiz anlaşıldı da neden bahsettiğimiz anlaşılmadı? Evet. Ee, albüm enteresan ee, insanlar barındırıyor. Bu ee... ...Oscar adayı e, aktör... ...Richard Burton var kayıtlarda. Evet, okumaları yapıyor. Evet. E, Moody Blues'dan... E, ...Justin Hayward var. Manfred Mann'dan... ...Chris Thompson var. Thin Lizzy'den... ...Phil Lynott var. E, bir sürü ünlü isim... ...buluşmuş durumda. E, Jeff Wayne'de bir orkestra... E, ...yönetiyor. Bu orkestra daha sonradan... ...Black Smoke Band... E, ...olarak... ...anılıyor. E, ayrıca... ...Ulla Dubula... Yaylı orkestrası ismini alıyorlar. Ee, birkaç şarkı çok öne çıktı çıkmış ben çok çıktım ee, bu albümden. Forever Autumn The Eve of the War Tanrıçalı evet. gibi. Hatta e, Forever Autumn e, ilk beşe kadar da listelerde yükselmiş. Evet ben de e, ilk kez radyodan dinleyip ne olduğunu bilmeden o zamanlar radyoda beğendiğimiz şeyleri kasede kaydetme gibi bir durum vardı. Kasede kaydetmiştim. Döndürüp dinliyordum. Sonra e, öğrendim ki bu budur diye. E, plağı da çok güzeldir. İçinden bir tane e, kitapçık çıkar. E, bir takım çizimler vardır. Hatta e, bazı e, ünlü tabloların e, bu konuya göre uyarlanmış çizimleri vardır. Hı hı. E, ben de bu albümden kendimce... E, bir, çünkü bir double albüm... Bütün parçalar uzun, onar dakikalık falan parçalar. Ee, dedim buradan nasıl bir şey yapabilirim? Yani bu albüm hakkında nasıl e, toplu bir, e, bir özet şeklinde bir şey yapabilirim? Ee, albümün son parçasını seçtim. Sonun da sonu hatta. Evet. E Epilogue 2. Evet. Ee, ben albümle ilgili enteresan bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, albümdeki sözlerin çoğu Elton John'un eski söz yazarı Gary Osborne. Evet. ...tarafından yazılmış. Bu da dikkat çekmeye... ...değer bir şey gibi geldi bana. O zaman çalalım mı? O zaman çalalım. Jeff Wayne'in e, Dünyalar Savaşı'nın müzikal versiyonu... ...isimli albümünden... E, ...en son parça Epilogue Part 2 dinliyoruz. It's looking good. It's going good. We're getting great pictures here at nasa Control, Pasadena. The landing craft touched down on Mars, 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda? Fantastic. Look at the dune field. Hey, wait, I, I'm getting a no-go signal. Now I'm losing one of the craft. Hey Bermuda, you getting it? I well, lost contact. A lot of dust blowing up there. Now I lost the second craft. We got problems. All contact lost, Pasadena. Maybe the antenna... What's that flare? See it? A green flare coming from Mars. Kind of a green mist behind it. It's getting closer. You see it, Bermuda? Come in, Bermuda. Houston come in what's going on tracking station 43 Canberra come in Canberra tracking station 63 can you hear me Madrid can anybody hear me come in come in Evet, Jeff Wayne'den e, Dünya'lar Savaşı'nın Epilog'unu dinledik. Evet, e, biraz önce sormuş olduğun soruyu ben şimdi tekrarlamak istiyorum. Müzik var mı diye. Gördüğün gibi sonunda bir müzik var. Yok ben parçayı kastetmemiştim canım. Daha böyle e, genel ulvi bir soru soruyordum. Ha, müzik, müzik var, var mı? mı? Anladım. Ben biraz düşüneyim <gülüyor> bu. Sen Bundan. biraz düşün. E, şimdi baya terbiyesizce. Getirdiğim bir şarkı çalacağız. Bunun boş zamanla hiç alakası yok. Dinleyicilerimizle de paylaşalım. Biz Tanju ile bu hafta içi grubumuz için bir prova yaptık. O provada da Pack It Up isimli bir şarkı çalıştık. Stüdyoda sohbet ederken de dedik. Bu şarkının bir de Freddie King versiyonu var. Hatta ya yani orijinali Freddie King'in zaten. Ya öyle mi? Nasıldır? falan diye konuşurken. Ben şarkıyı Tanju'ya dinletmeye karar verdim. E dedim ki Tanju'yu dinletmişken herkese dinleteyim. Çok yerinde, çok yerinde bir hareket. Ee, Freddie King, blues gitarının üç kralından bir tanesi Albert King ve B.B. King ile beraber. Ee, Texas'lı gerçek adı Frederick Christian. The Texas Cannonball adıyla da tanınıyor Freddie King'in yanı sıra. Bu havalı lakap Türkçe çevirince çok <gülüyor> saçma <gülüyor> olduğu için yapmayacağım öyle bir şey. Ee, çok enteresan bir tekniği var. Hem Chicago blues gitarcıları gibi çalıyor, hem Texas gitarcıları gibi çalıyor. Zaten Texas gitarcılarının tanrısı diyebileceğimiz Steve Ray Vaughan'ın da Freddie King hastası. Ee, gitarcılara ilginç gel gelebilecek bir özelliği var. Bir tane baş parmağına, bir tane de işaret parmağına. E, taktığı metal parmak ucu penalarıyla çalıyor. E, bu yani Freddy parmakların King ucuna basa basa çalıyor. Aynen öyle. E, Jimmy Rogers'dan öğrendiği bir e, teknik bu. Ama Freddie King'le de özdeşleşmiş durumda. E, Birçok gitarciyi çok etkiliyor. Amerika'da Steve Ray Wogan ve ABC Jimmy Wogan'ı. İngiltere'de Eric Clapton'u, Peter Green'i e, falan. Lakin şarkı söyleme şeklini BB King'e çok benzettikleri için dönemin en önemli blues plak şirketi Chess Records tarafından hep reddediliyor Freddie King. Başka daha küçük şirketlerle çalışmak zorunda kalıyor. Zaten blues devleri arasında yani blues hastalarının çok iyi bildiği bir isim olmakla beraber o blues devlerinin arasında da yer almıyor ne yazık ki. O sırf zamanında doğru insanlarla aynı e, alanda olmadığı için belki de. E, 42 yaşında vefat ediyor maalesef. E, benim hakkında yaptığım ufak araştırma... ...senenin 10 ayını turnede e, geçirmesinin erken ölmesiyle doğrudan elintili olduğunu söylüyor. E, çünkü Ülseri ve... E, ile ilgili bir takım problemler varmış. 42 yaşında da bunlar yüzünden maalesef vefat etmiş. Şimdi Freddie King'in 74'te çıkarttığı Burglar diye bir albüm var. Burada blues'un yanı sıra funky e, havalarda da ne kadar yetenekli olduğunu hem vokal anlamında hem gitar anlamında olduğunu bu albümde çok net ortaya koyuyor. Bu çalacağımız Pack It Up isimli şarkı işte şimdi Joe Bonamassa'a coverını çalıştığımız şarkı da bu funky blues'un harika bir örneği. Amma konuştum değil mi? Bir tane şarkı vardı öyle. Bonamazsan bana ama diye. <gülüyor> o Bununla alakası yok değil mi? Yok. Hiç alakası yok. Anlıyorum. O zaman çalalım parçayı. Joe Bonamassa demişken buradan e, radyocu şahsiyet ve olağanüstü insan Jack Cohen'e de selamlarımızı, saygılarımızı evet. gönderelim. O zaman Freddie King'den dinliyoruz Burger Album'dan Pack It Up <gülüyor> Evet, Freddie Kingdom Pack It Up dinledik. Nefis. Olağanüstü bayağı, olağanüstü. Bu bizi tabii ki bir sonraki parçaya getiriyor. Hep öyle oluyor. Evet, bir sonraki bir parça... Bir kere de bir parça olsun ki mesela iki sonraki şarkıya çıksın. Aslında bunu e, Feryal'le konuşup ayarlayabiliriz. Öyle mi? Evet, biz bir sonraki parça deriz. O bir o parçayı çalar. Bir kaotik bir şey olur. Kuantum'dan gireriz. işte kuantumdan girmeyi daha önce denedik şey, o, o da çıkıyorsun. iyi yerlere çıkmıyor yani. bu arada Feryal demişken e, kendisi acaba bizim blogu takip ediyor mu bakalım e, müzikhikiyarları.tumblr.com diye bir blogu var ya orada dinleyicilerimizden bir tanesi e, pek de nükteli şekilde demiş ki programınızı çok seviyoruz e, ve de feyiz alıyoruz programınızdan bizim de bir programımız var. Fizik Bir Bütündür programlarının ismi Beray Toskay Tanju ve Çolak hazırlayıp sunuyormuş. Feryal'i alabilir miyiz bizim radyoya? Bize de söz verir mi? Demiş. Ben her zamanki beyefendiliğim ve kibarlığımı sıkar biraz diye cevap verdim. Ama Feryal'in de fikrini almak lazım. Ben gördüm. Sizin tabi sizin cevabınıza her türlü katılıyorum. Teşekkür, çok Benim teşekkür. adıma istediğiniz gibi. O da bu da <gülüyor> Çünkü hani gerçekten de siz ne diyorsanız o ben bu programın bir parçasıyım sonuçta yani. Değil mi? Tabi. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Feryal Kabilden altlar ağızlarının payına oturmuşlardır. Evet, e, bu konuşmadan da e, Açık Radyo'daki e, artık egemenliğimizin <gülüyor> ne noktaya geldiğini. Tabi canım. Feryal Kabil bir açık radyo çalışan değil. Müzik ikiye ayrıların ayrılmaz evet. bir parçası. Peki. E... Bu konuda Frank Zappa bir parça yapmış. Hem boş zamanla ilgili hem bizim programın e, kopyasının i̇şte yapılmasıyla ilgili. Böyle bir dahi bir müzisyen Frank Zappa. Üstelik öldükten sonra yayınlanmış. Evet. Yani <gülüyor> öngörmüş böyle bir şey olacağını. İşte e, öyle bir tane CD çıktı. Lost Episodes diye. Yani orada burada kalmış kayıtlar. ...tamamlanmamış eserler. Aynen öyle. E, dolayısıyla ben de oradan... E, ...nefis bir parça seçtim. Yani ben de... E, ...böyle müzik yapmak istiyorum açıkçası. Keşke hepimiz Frank Zappa gibi... ...müzik yapabilsek. Evet. E, oradan The Big Squeeze... ...yani Portakal Suyu adlı... ...parçayı çalmak istiyorum ben. Frank Zappa ile ilgili ben de harika bir anekdot... ...anlatmak istiyorum. Kendisi Steve Vai'a bir gün demiş ki... ...kapa çeneni gitarını çal. <gülüyor> Wait a minute. değil böylesini yapabilmek. Evet. E, i̇yice artık... ...yani müziği bitirip öteki tarafa geçmek... ...gerekiyor. Öte, öte, yani Düşün öteki tarafa geçtikten... ...üç sene sonra yayınlanabiliyor bunlar yani. bile. Düşün kekeledim söyleyemeyi. Teşekkür ederiz... ...bize bu olağanüstü çalışmayı getirdiğin için. Şimdi boş zaman nedir? Boş zaman nedir? Boş zamanlarında... ...dinleyicilerimiz ne yapmalıdır? Şimdi boş zaman diye bir şey yoktur. Ha. Çünkü zaman... ...içi doldurulabilecek... ...bir fiziksel... E, ...bir şey değildir. Hacimli değildir. Evet. Onun için... ...zaman dolu veya boş olamaz. <gülüyor> bir defa onu açıklayalım. Bildiğimiz boyutlardan... ...biri değildir zaman. Ama işte zamanın bir köpük olduğunu falan... ...söylüyor ya atom altı fizikçiler. Aralarında böyle boşluklar var. Nasıl... E, ...işte balın veya bozanın... ...içine leblebi atmak gibi... ...her şeyin zamanın içinde... Hareketin. Tabii hiçbir atom altı fiziki bozanın içine leblebi atmak gibi. <gülüyor> ben de <tanımdım>. onu düşündüm. <gülüyor> fakat Yurtsever Soy adlı bir e, kuantum fizikçisi var. Batur Yurtsever olabilir mi? Hayır, ismi değişik. Şu anda hatırlayamadım. <gülüyor> Siz de bunu açığa vurmuş oldunuz. Peki. E, fakat e, demek ki yani bu sizin boza şeyiniz, e, örneğiniz oradan gelmiş olabilir. Olabilir. Ben ciddiydim. Ee, yani öyle koyu kıvamlı bir şeydi okuduğum örnek. Hatırlayamadım ama Boza'da yerinde tutar gibi gelmişti. Michio Kaku bahsettiğim fizikçi. Şunu ee, büyük bir klişeyle girmek istiyorum ben buna. Michio Kaku ya mı Boza'ya mı? Boş zaman. Boş zaman. zaman. Ha, boş zaman. Tamam. Yani ee, boş zamanlarda ne yapılır? Boş zamanınızda ne yapıyorsunuz diye sonra. Kitap mı? okumak, sinemaya gitmek derseniz ağzınıza odunla vurmak istiyorum. Hayır, hayır. Sadece şunu merak ediyorum. Hangi şeyler yapılmadığı zaman zamanımız boş oluyor? Yapmak zorunda olduklarımız mı acaba? Yapmak zorunda olduklarımızı yapmayabildiğimiz... Çünkü zaman. eğer mesela boş zamanınızda ne yapıyorsunuz? E ben mesela diyelim işte vida sıkıyorum. <gülüyor> e vida <gülüyor> sıktığım için bu bir boş zaman olmuyor ki. Bu bir dolu zaman oluyor. Bir şey yapıyorum. Boş zamanlarınızda ne yapmıyorsunuz diye sorabiliriz. Ki onun da cevabı çok uzun süre. Yani bir şey boş... yaptığımız herhangi bir an zaten boş zaman olmaktan çıkar. O evet. yüzden insanın zaten boş zamanı olamaz diyorsun. Evet. Aynen öyle diyorum. Buna Descartes ve Leibniz de katılıyor. Hmm. İstiyorsanız buradan arayalım. Kendileri söylesin. Tamam Feryal'den rica edelim. Descartes'e bağlanabiliyorsak. Açık radyonun olanaklarını kullanarak. Descartes'i şundan seviyorum. Bütün kartları açık oynuyor. <gülüyor> Peki. Ee, bu arada dinleyicilerimizle bu kadar içli dışlı olduğumuz bir program olduğu için söylüyorum. E, hatırlarsan Orkun Selçuk isimli e, bizi sıkı takip eden dinleyicilerimizden bir tanesi. UFO'lara neden tanımlanamayan e, cisimden de ile ilgili bir soru sormuştu. Sen de 3 hafta önce bir açıklama yapmıştın. Kendisine mail atmış. E, blogdan anca dinleyebildim kaydı. Çok teşekkür ederim. E, tam olarak kastettiğim o değildi ama e, Tanju Eren'in UFO'u açıklaması o kadar içime ki teşekkür ediyorum demiş. Aslında ben fikrimi değiştirdim. <gülüyor> Öyle değil. <gülüyor> Vazgeçtim. Ben direkt kapatalım mı bu konuyu? Yani daha yeni bir şey düşündüm. Ama teori aşamasında ben yine de paylaşayım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne yaparsam Ta yapayım paylaşacaksın zaten. <gülüyor> Tabii paylaşmadan olmaz. Ben paylaşımcı bir insanım. Peki. Mesela elmalı pay olsa nasıl? Yani paylaşım. <gülüyor> elmalı paylaşım. <gülüyor> UFO'nun şöyle olduğunu düşünüyorum. Ee, daha matematiksel olarak e, çözüme vardı ama işte birisi soruyor ya bunlar nedir Aa, falan Uf, o, nedir o, falan gibi herhalde olsa gerektiği düşündüm. Bunu da matematiksel olarak kanıtlamanın peşindesin. E, tabii yani e, atom altı parçacıklarla e, bozonlarla, e, nötrinolarla e, bir bağlantısını kurmaya çalışıyorum. Kolay gelsin. E, o zaman Tenacious D'ye geçelim. Tenacious ten D'ye Tenacious ten Parklar diyorum ben size. Tenacious D'de Jack Black'in çok fazla boş vakti olduğu için ortaya çıkmış bir iş. Kyle Gass'le birlikte iki akustik gitarla dünyanın en iyi rock grubunu kurduklarını ve dünyanın en iyi rock şarkısını yazdıklarını iddia ediyorlar. Evet fakat Tabii, unuttukları için söyleyemiyorlar. Evet öyle bir şarkı yok. Gel gelelim dünyanın en iyi rock şarkısına e, ithaf edilmiş bir başka Şarkı şarkıları var. var. Tribute isminin sözleri de bu dünyanın en şarkısı değil. Bu sadece Tribute. Evet şey filmin, filmi ee, bunun da bir filmi var D diye bir film var. Evet ee, Filmin başında daha Jack Black küçük bir çocukken e, kapıdaki Ronnie James Dio canlanıp ona işte bu rock yolunda ilerlemesi gerektiğini anlatıyor. Ee, Hazır da e, bu vesile Ron James Dio'yu da rahmetle anmak isterim. Analım. Gerçi e, onların dininde böyle bir anma çeşidi var mı yok mu bilmiyorum. Rahmetle anmam. Evet. Peki, biz sadece Christian çünkü onlar. Analım biz sadece o zaman. Peki anıyoruz. Analım Dio Bey. Ee, i̇şte Jack Black de Dio için bir parça yapmış. Bakalım ne diyor. Bakalım. <gülüyor> Has rocked for a long, long time. Now it's time for him to pass the torch. He has songs of wildebeest and angels. He has soared on the wings of Deneşiz değil. Jack Black ve Carl Gass'ten dinledik diyor. Güzeldi. Daha kötüsü geldi aklıma da yapmayacağım. Gerçekten yapmayacak mısın? Yok. Hadi bakalım. Şimdi sırada programımızda çok sık olmayan ama olmadığı için de bir iki kişinin big big bik eleştirmeye kalktığı bir an var. Vay efendim müzik iki ayrılırmış sadece iyi müzik kötü müzikmiş de hep işte e, benzer şeyler çalıyormuşuz da Türkçe şeyleri yeterince yer vermiyormuşuz da falan. Külliyen yalan bir defa şimdiye kadar Türkçe tonlarca şey çaldık. Evet. E, Erdem Yener'inden girdik. Yavuz Ak yazıcısından çıktık. Bir Hande Yener çalışması bile çalmışlığımız var. E, herhangi bir e, hoşumuza giden şeyi çalmaktan e, girdiği kategori sebebiyle hiçbir şekilde çekinmeyeceğimizi göstermek için Ajda Pekkan getirdim. Ee, çok iyi yapmışsın. Ee, fakat ben e, diyorum ki biz iyice yaşlanıp e, Açık Radyo'da hala devam ediyorsa inşallah günün birinde bir Açık Radyo programında yine Ajda Pekkan getirecek e, birileri olacaktır. Ve Ajda Pekkan da Bugün nasılsa o zaman da öyle olacaktır. <gülüyor> Aynen öyle. Şimdi efendim çalacağımız şarkı olağanüstü bir e, disco funk örneği. E, dönemin birçok çalışması gibi işte e, İtalyan e, pop şarkılarını e, Türkçe söz yazma adetiyle Türkçemize kazandırılmış İstanbul Gelişim. Orkestrasının da Ki e, gelmiş geçmiş en nefis orkestralardan Biridir Türkiye'de Aynen öyle e, Onlar tarafından da mükemmel bir şekilde icra edilmiş Arjda Pekka'nın 1983'te çıkarttığı e, Superstar 3 Albümünden Düşünme Hiç Bak Süperstar 3 Düşünme Hiç Zayıf evet. Uyak Tek harf olduğu için Peki İşte onu dinleyeceğiz bu yeri gelmişken şarkının sonlarına doğru düt düt dürüt düt dürürüt diye bağıran insanların Fuat Güner ve e, Özkan Uğur olduğunu da belirtmek isterim. Ee, Ceyhan da var galiba onların arasında. Sanırım Yok sanırım var evet Ceyhan da var doğru söylüyorsun. Kaçmaz evet. benden. Senden kaçmaz. Kaçmaz benden dört. Hayır süperstar üç. Doğru. Peki o zaman e, Ajda Pekkan düşünme hiç. Düşünme hiç neden diye yorulma O yıllar ki yaşanmayacak seninle bir kez daha Gittikçe kaybolan bir aşk hatırlanan Güzel zaman Düşünme hiç Neden diye Yorulma O yıllar ki Yaşanmayacak Seninle Bir kez daha Gittikçe kar to love plus give it end they Ajda Pekkan'dan e, düşünme hiç dinledik Superstar 3 albümünden e, bu şarkının sözlerinde albümdeki bütün şarkıların sözleri gibi Fikret Şenişin yazısında söyleyelim. Bir şey söylemek istiyorum burada. Geçenlerde bir e, internet medya paylaşım sitesinde e, Ajda Pekkan'la ilgili bir şey e, post edilmiş. Altında da bir vatandaşımız şey yazmış. İşte e, tabi stüdyoda e, dijital düzeltme aletleriyle e, hmm. Nefis e, şeyler yapılıyor Ama bir an kendisini Sahnede izledim Efendim hiç e, Tondan söyleyemedi Ritim duygusu şöyledir böyledir gibi Atmış tutmuş Şimdi bu şu anda dinlediğimiz kayıt 83 yılında yapılmış değil mi? 83 yılında yayınlanmış Ama yani işte. o zamanlar genelde Çok hızlı yapılıyor e, O zamanlar e, dijital bir kayıt medyası yok, yok. E, Bantlı e, kayıt sistemi var. O da şöyle oluyor. E, benim kulağıma biraz klik veriniz, e, onun üzerine çalalım gibi bir şey yok. Giriyorsun stüdyoda baya e, canlı olarak herkes e, Herkes çalıyor, söylüyor, kaydediyor. E, şey de yok. Aman, e, Ben bir sürü söyleyeyim de en iyi yerlerini copy paste dedim gibi bir seçenek de yok. Ajda Pekkan girmiş bu şarkıyı bu şekliyle. E, büyük ihtimal tamamını bir seferde okumamıştır ama Sonuçta e, yani 126 kez de okumamıştır. Demek ki Ajda Pekkan şarkı söyleyebiliyormuş. O Onu yazan arkadaş e, sanırım e, buradan bir ders almıştır. Doğru tondan dinleyememiş olabilir. E, bu arada madem buradan girdim ve sinirlendim <gülüyor> devam etmek istiyorum. <gülüyor> e, Nilüfer biz e, rock gruplarıyla bir albüm çıkardı geçtiğimiz günlerde. Güzel. Aman efendim bütün rak dinleyicileri e, demediklerini bırakmadılar. Neymiş efendim Nilüfer nasıl rak söylermiş? Efendim e, o kendi pop işiyle e, ilgilensinmiş, raka <gülüyor> bulaşmasınmış falanmış filanmış. E, daha lise deyken şarkı söylemeye başlamış. O zaman e, Türkiye'de çok önemli e, bir iki tane e, müzik yarışmasını kazanmış. Oradan beri de müzik yapan yani bu lafları söyleyenlerin yaşının katları kadar senede müzik yapmış bir insan hakkında efendim rak söylemesin bence o insanın rak söylemeye başlaması rak dinleyenler için bir onur. Bu arada yurtsever soy isimli insanlardan bahsetmişken sevdiğim yurtsever soy isimli bir müzisyen arkadaşımız var Onunla hem fikir olduğum bir şeyi söylemek istiyorum. Nilüfer'in kaydettiği tek başına isimli şarkı da herhalde Türkiye'de yazılmış en iyi şarkılardan bir tanesidir. Hadi. Hızımı alamadım daha devam ediyorum. <gülüyor> Hadi bakalım. Ee, Serdar Ortaç <gülüyor> bir Pink Floyd bestesi olan Another Brick in the Wall'u seslendiriyormuş. Evet. Ve bu konuda da demediğini bırakmıyor insanlar. E, hatta bir takım e, müzisyenler ee, daha çok bu konuda Ama müzisyen derken e, Daha hani e, Albümleri falan olan değil de Çalan eden Kendileri de bir takım cover parçalar yapan Müzisyenler Serdar Ortaç'ın Pink Floyd coverından çok rahatsız olmuşlar <gülüyor> Başarılı bulmadıkları için Evet başarılı değilmiş Peki şimdi, şimdiye kadar kaç tane başarılı Pink Floyd coverı duymuşlar e, Hayır ben e, şimdi şuna niye sevinmiyorsunuz Eğer Serdar Ortaç'ın müziğini Beğenmiyor olabilirsiniz Olabilir Peki adam e, sizin beğendiğiniz müzik türüne bir geçiş yapmak istiyordur. Neden engelliyorsunuz? Destek vermeniz lazım. Bu bir. İkincisi, diyelim Pink Floyd bir Serdar Ortaç bestesi seslendirdi. <gülüyor> Pink Floyd'da da şey diyecek misiniz? Sen kendin yine yap falan senin neyine? Hayır. O zaman e, değil mi? Evet. Ya. Yeah. Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. E Sen çal bakayım bir Pink Floyd, de, ben dinleyeyim. Ha, görelim nasıl çalıyormuş. Ee, maalesef eleştiri kültürü giderek yozlaşıyor. O zaman ben bir Almighty getirmiştim. Buralarda olacak. Bura, Feryaldedir. Ee, Ajda Pekka'nın üzerine da Almighty çalarak da yine ee, adımızın radyoculuk sahariyle. Yapmışken sıvıyalım değil mi? Tabii. Ee, biz bu albümden daha önce bir şey çalmamış mıydık? Çaldık. Güzel. Doğru söylüyorum. Just Add Life isimli. Evet. Almighty albümü. 96 tarihli. Almighty kim? İskoç. heavy metal grubu. Evet çok da nefis bir grubudur. Nasıl çalışmışım dersime bak. Evet. Evet. Ya. Afraid of Flying. Yani Sinek'ten Korkuyorum adlı <gülüyor> parçayı dinlemek <gülüyor> istiyoruz. Dinleyelim Hı. o zaman. Buyurun. Dinleyelim. Dikkat ederseniz Ajda Pekkan'dan sonra e, hızlı bir parça da seçmiş olsam tadında az bir <gülüyor> <veriyorsun. gülüyor> bu, bu kadar yeter. Evet. Güzelmiş. Teşekkür ederim. Ben çalmadım ama. Niye teşekkür ediyorsunuz zaman? Yani ne kadar da hoş bir seçim yapmışsınız diye teşekkür ettiğinizi düşündüm. Seçim yeteneğine övgü. Evet. İkiciliklik eserimin de adıdır bu arada. Çünkü seçim yeteneği ülkemizde biraz zayıf. Hı <gülüyor> hı. Onun seçim yeteneği gelişse iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Maalesef her seçimlerde bir kere daha görüyoruz onu zaten. Ee, sırada Cindy Loper var. Gerçekten arka arka absürt isimlerden devam ediyoruz. Ayrıca pek anda almaydı Cindy Lauper. <gülüyor> Güzel. Evet. Ee, bir zamanlar çok meşhurdu. Öyleydi. Sonra... Bu şey e değil mi? Girls Wanna Have Fun? Evet. Ya, ben çok küçüktüm. New Wave of British Metal'in istilas sırasında korktu bu Cindy. <gülüyor> <gülüyor> Peki ee, Sindeloper'ın Sisters of Avalon ee, Avalon'la ablalar Albümü ee, 1997'de çıkan böyle Çok da eski bir çalışma değil yani Evet ee, Sosyal içerikli bir albüm ee, Azınlıklara e, Eşcinsellere ve kadınlara Karşı yapılan ayrımcılıktan tutun da Eğitise e kadar birçok Konuya değindiği şarkılardan oluşuyor. Albümün ilginç bir özelliği acayip acayip enstrümanlara yer verilmiş bir elektronika albümü. Evet o acayip Aslında, enstrümanların bir kısmında sinildoğpor çalıyor zaten. Evet e, dulcimer, e, andomni ve e, zither gibi aletler var e, Albümde İlk önce Japonya'da yayınlanmış, 96'da. 97'de de dünyanın geri kalanında piyasaya çıkmış. Japon baskısında bir tane bonus track, bir tane de hidden track yer alıyor. Bu gereksiz bilgileri de verdikten sonra e, oradan bir şarkı çalacağız değil mi? Genelde öyle yapıyoruz yani. Evet, Brimstone and Fire. Çalalım mı? Bence çalalım. Şey Tabii bir çalalım derken Fergal çalacak, biz değil. Grimstone and fire Zindeloper'dan Brimstone and Fire isimli şarkıyı dinledik. E, Tanju bu şarkı sırasında kendini tutamayarak stüdyoda dans etmeye başladı. E, hemen ufak bir videosunu çektim. E, şu anda da müzik2yayrılım.thumblr.com'a yüklenmekte birazdan e, seyredebilirsiniz. Bundan sonra ee, blog takipçilerimize de söyleyelim. E, program bittikten sonra oraya bir takip fotoğraflar yüklemek yerine program sırasında... Fotoğraf ve videolar. Evet, blok blok blok e, yüklüyoruz. E, bu arada şunu söylemek istiyorum. Bugün Doğan, erkek çocuklar için isim önerim, Dance Edin. <gülüyor> Harikaymış. Şimdi bunun üzerine ben bir tane e, Steve Wonder şarkısı çalacağım. Nasıl bağladım diyeceksin? E, Steve Wonder biliyorsun. E, 1950 doğumlu. E, bu albüm 1962'de çıkmış. Yani Steve Wonder bu albümde bir küçük erkek çocuk. E, tribute to Uncle Ray, Bu arada ikinci albümü Steve Wonder'da <gülüyor> onları belirtmek isterim. E, tribute to Uncle Ray albümün adı. E, Ray amcaya saygılarımla diye bahsettiği Ray amca da. Ray Charles. E, Ray Charles şarkıları söylüyor küçücük sesiyle. Benim de en sevdiğim şarkı. Bu albümde de yer alıyor. Drowning in my own tree, tears, kendi göz yaşlarımda boğuluyorum isimli Ray Charles şarkısı. Onu getirdim. Yetmiş miyim? Vallahi nefis. Peki. O zaman Stevie Wonder'dan dinliyoruz. Drowning in my own tears. Since you've been gone, I guess I Asap bozucu güzellikte. bir Adam olacak çocuk. <gülüyor> evet 12 yaşında Steve Wonder e, yorumu dinledik. Drowning in my own tears. E, Feryal'de olağanüstü bir yorum yaptı ama e, radyodan aktaramayacağım kadar güzel bir yorum. Ne yazık ki. Şimdi programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Öyle mi? E, i̇ki şarkımız kaldı. Bütün playlistimizi çalabildiğimiz nadir programlardan biri olacak. Ki bugün baya çok parça getirmiştik yani. Ee, konumuz boş zaman ya. Çok boş vaktimiz oldu. Hepsini çalıyoruz bak. Vay. Ya. Ee, Wolfram Huşke getirmişsiniz. Huşke evet. getirmeseydiniz. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> i̇şte bulaştı sonunda. ...körle program yapan <gülüyor> kalkar evet. değerler. Evet. Ee, Wolfram Hujge Alman cellist Bakın e, Steve Warner'a gönderme <gülüyor> yaptım <gülüyor> Gördüm gördüm Sadece Göremezsiniz çünkü <gülüyor> tamam, tamam, <evet>. Şaşırsınız <gülüyor> ee, Ne diyorduk biz Wolfram Hujge diyordum Alman cellist Evet işte böyle garip garip Şeyler çalıyor Yani çelloyla <gülüyor> yapılmaması gereken şeyler yapıyor Benim de hoşuma giden yönü bu Çünkü ben de çello Çalsam ben çello ile çalman <gülüyor> şeyler değil başka şeyler çalmak isterdim. Ne tekim çello çalmıyorum. <gülüyor> çello ile yapılmaması gereken şeyler tanımınız çok hoşuma gitti. <gülüyor> <gülüyor> Tabii mesela çelloda onlar tanımlı değil mi? Yani çello ile yapılmaması gereken şeyler diye. Okul, ya benim, okulda öğretilir. Benim için tanımlı. Yayıyla arkadaşlarımızın <gülüyor> kafasına yapamazsınız. <gülüyor> Tabii. Çello yayıyla arkadaşlarımızın kafasına vurmamalıyız gibi. Onla yapabilirsiniz. Yapmamayı tercih edebilirsiniz ama yapa, yapılamayacak şeyler var. Mesela çello e, ile uçamazsınız. Wolf... diyeceksiniz ki neyle uçuyorsunuz o ayrı bir program konusu. Wolfram Hushke bunları mı yapıyor? Evet. Vay. Peki e, 1995'te e, şeytani bir albüm çıkartmış. Diabolika evet. isminde. Orada da Orgazm veya Türkçesiyle Organs e, <gülüyor> <gülüyor> isimli bir şarkı var. Bu <gülüyor> Orgazm e, çok ünlü bir kişilik. E, bir sürü kadın dergisinde hep Birinci sayfada. <gülüyor> evet. Kapakta. Evet. E, dolayısıyla bu e, yüce kişiliğe e, bir, bir şarkı parça yazmış. çalmak zorundaydık. Evet. O zaman e, yapılmaması gereken hatta yapılamayacak olanı yapan Alman çellist Wolfram Hüschke'den dinliyoruz. Orgazm. <gülüyor> Kuşgeyi'nin e, orgazmını <gülüyor> dinledik. Ee, Cello. Onunkisi mi? Yoksa çaldığı aletinki mi? Yoksa genel olarak e, <gülüyor> yani orgazm olayına bir genel bakış mı? O konuda çok yorum yapmak istemiyorum. Ee, evet. İstesem yaparım da. <gülüyor> Tabii canım. Ona ne şüphe. Ee, ben dinleyicilerimize özür dili diliyorum çünkü bilemediğim bir sebepten dolayı senin Cinderella eşliğinde dans videonu bir türlü Tumblr'a gönderemedik. Şu yüzden olabilir. E, senin o dijital kamera yaptığım hareketleri e, tam olarak dij, dijitize edememiş olabilir. Olabilir, olabilir. Ama Çok söz veriyorum. Söz veriyorum eve gidince halledeceğim bu konuyu. Şimdi efendim bugünkü programımızı blues ile kapatıyoruz. en güzel Kapatış Kapatma yöntemi şekli e, programımızın başından beri zannediyorum ki daha hiç yer vermediğimiz e, lakin hayatımızda çok önemli yeri olan bir müzisyen Steve Ray Vaughan ile kapatacağız programı. Şimdi Steve Ray Vaughan 1982'de e, Double Trouble'la birlikte çalarken e, Austin, Texas'ta e, prodüktör Jerry Wexler çok etkileniyor bir programlarını izleyip ve Montreux Jazz ...ne tavsiye ediyor. Onlar da a olur neden olmasın diyorlar ve 1982'deki Montreux Jazz Festivali'ne kalkıyor gidiyor. ...SRV ve Double Trouble. E, pek e, hoşlanmıyor İsviçre seyircisi. E, hatta. Biraz yuhalanma bile söz konusu bir ilk performansta. Ee, grubun menajeri Chelsea Milliken harika bir şey yapıyor. <gülüyor> bir takım kumarhanelerin geç saatlerine e, grubu yerleştiriyor. Hazır buraya kadar geldik bari çalalım para kazanalım bir şeyler yapalım diye. Ee, ilk gecede David Bowie dinliyor grubu ve çok etkileniyor Stevie Wonder'ın Let's Dance albümünde çalmasını istiyor bir başka gecede de hemen notlarıma bakıyorum Jackson Brown Heh, hatırladım Jackson Brown dinliyor ve çok etkileniyor gruptan Jackson Brown'un grubuyla birlikte sabahlara kadar jam yaptıktan sonra diyor ki Brown gelin ya benim stüdyom var Orada takılın, edin, istediğiniz gibi bedavaya kullanın. Steve Ray Baldwin ve Double Trouble giriyorlar. Stüdyoyu kullanıyorlar. Orada yaptıkları kayıt da daha sonra Texas Flood albümü Hı -hı. olarak yayınlanıyor. Steve Ray Baldwin'un müthiş e, tanınmasına sebep olan albüm. E, demek ki o 82'deki Montreal Jazz Festivali tamamen de boş geçmiş denemez. Sonra 85'te bir kere daha çağırıyorlar zaten. Aslında... Bu sefer Rees da var. ...bu sefer İsviçreliler hasta oluyor. Ee, i̇lk bakışta kötü gibi gözüken şeylerin aslında iyi şeylere gebe olduğuna güzel bir örnek. Kesinlikle. Ee, biz bugün ikinci gidişlerinden, 1985'te Montreux Jazz Festivali'nde çalışlarından bir şey çalacağız. Ee, açılışını çalmak bana uygun gibi geldi... Tabii başında çünkü Steve Ray, ben daha önce buraya gelmiştim, yuvalamıştım Nasıl şimdi meşhur oldum, bak ne biçim çalıyorum gibi bir şeyler anlatıyor sanırım. <gülüyor> Yok, adamın biri Steve Ray diye bağıracak, dinleyeceğiz şimdi. Bakın şu yaşıma geldim, hala da zihnimin almadığı üç şey var. Şilepler nasıl yüzüyor, yolcu uçakları nasıl uçuyor... ...bir de Steve Ray'ın scuttlebuttoni nasıl çalıyor olabilir yani yakın, yakın çekimde parmaklarını görmeme rağmen hala daha o zaman bu aklım almıyor yani. Ödüllü sorusu bu olsun mu? Nasıl çalıyor mu? Nasıl çalıyor olsun? Ödülü de şu olsun. Nasıl çaldığını şey bulan varsa zaten o da çok meşhur olacak. Ödülümüz de bu. Vay. Hadi Peki. hadi <gülüyor> güle güle. Peki o zaman Steve Revogun'la veda ediyoruz size. Skull Button ile iyi akşamlar. İyi akşamlar. Chris Layton un organiste d'abord Chris Layton à la batterie on drums Chris Layton Tommy Shannon à la basse Tommy Shannon bass Chris organ Steve Ray Bone on guitar! Bone! An ve Sunanlar, Güray, Oskay, Tanju ve Eren. Allah Allah Allah Allah! Sen <gülüyor> Katkıları için Ipsos KMG'ye teşekkür ederiz.